Sevme duygusu vermiş ama Korkma duygusu vermiş ama Hep kork kork dememiş Yani Sev Onu sev, onu sev, onu sev, onu sev ananı sev, babanı sev, sev, sev çiçeği sev, sev, güzel sözü sev Yani birçok şeyi sev Yemek yemeyi sev, temiz olmayı sev, güzelliği sev Ama Ama beni sever gibi hiçbir şeyi sevme diyor. Kork diyor. Ama benden korkar gibi. Hiçbir şeyden korkma diyor. E her zaman meselelere bakarken muhakkak ki dinle alakalı dine taalluk eden boğazında kalır ha böyle olsun dinet ağırlık eden meselelere baktığımızda özellikle kulluğumuzdan alakalı önce fıtri boyutta bakılır ki tevhiddeki net anlaşılsın. Sesim geliyor mu? Sanki çok dalgalı gibi gözüküyor. Helikopter derken biz de uğramayalım. Tamam. Olur ya. Bir şaka yapalım deriz sonra kendimize uğrar. Olur olur. Şimdi fıtri boyuttaki korkulara şöyle bakacak olursak uzatmadan direkt mesela Musa Aleyhisselam'a gidelim. Allah subhanahu ve teala Musa Aleyhisselam'dan bak bahsederken onun kavminden birisinin dövüştüğünü görüp kendisine yardım ettiğinde bir yumruk atıyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve adam ölüyor. Ertesi günü yine o adam yardıma çağırdığında o karşıdaki bir şeyler dediğinde yine mi diyor işte şunu yapacaksın yani haksız yere adam öldüreceksin dediğinde ve birisi koşarak geliyor. Ey Musa eğer sen buradan kaçmazsan Firavun senin canına kast edecek öldürecek deyince Musa Korkudan medyana kaçıyor. Şimdi buradaki korku insanın fıtrattaki korkusudur. Yani kınanacak veyahut yerilecek bir korku değil. Kaçmazsa zaten buradaki korkuyla canından olacak. Yani ben korkmuyorum. Ne yaparlarsa yapsın tipinde birisi hareket ederse ne olur? Bunun bedelini ilan öder Medya'na e geldikten sonra Allah subhanu ve teala'nın kendisini şereflendirdiğinde Firavun'a git çünkü o azdı diyor ona git yumuşakran dediğinde ne diyor Musa Aleyhisselam, o beni öldürür diyor ben orada şöyle şöyle yaptım sen git diyor Vatan'a birçok şey de verilecek. Kardeşi Harun'u vezir olarak istiyor. Allah subhanahu ve teala birçok mucizeyle Musa'yı gönderiyor. Şimdi eğer burada Musa aleyhisselam korkup da gitmeseydi bak şirk bu boyutta. Çünkü Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkma gündeme geliyor. Ama normalde havlaması, insanın karanlıktan korkması, yükseklik korkusu, açlık korkusu insanın bu şirki değildir. Diğer daire meseleler. Ama Allah'tan korkar gibi bir mesele gündeme geldi mi şirk burada işte. Mesela beşikte konuşan o üç kişinin misalini hatırlarsanız atla ana atla cehennem ateşi buradan daha yakıcı diyor ya çocuk. Hatırladınız mı? ashab Eğer kadın orada kalsaydı, kimin dininden olacaktı? Veut yine Musa aleyhisselam mucizelerle geldiğinde büyücülerin büyüsünü buşa çıkarttığında Musa kim secde etti? Kim iman etti? Büyücüler değil mi? ettik diyor. Kime? Musa'nın ve Harun'un Rabb'ına diyorlar. Peki Firavun orada onları okunuş bir şekilde tehdit etti. Çok ağır bir şekilde yani and ki diyor sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Yani işkencelerini öldüreceğini belirtiyor değil mi? Okudunuz bu ayetleri. Peki onlar ne diyor? buldunuz değil mi vallahi diyor bizi bugün sabırlı bulacaksın biz artık Musa'nın Rabbine iman ettik ve Allah'tan onun eclini bekliyoruz diyerek dönmüyorlar peki ya Musa burada o büyücüler Firavun'un baskısıyla dönmüş olsalardı ne olurdu yani Firavun'un Tağut'un korkusuyla dönmüş olsalardı ne olurdu Sesim geliyor değil mi? Burada şirk gündeme gelirdi değil mi? Burada şirk gündeme gelirdi. Peki Ammar'ın meselesine geldiğimizde Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekat. Ammar Lat, Menat, uzza dediğinde sahabeler Ammar'ın ipini bile çözmediler biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ammar artık kafir oldu, müşrik oldu dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ammar'ın yanına geliyor. Ammar sen bu sözü söylediğinde kalbinde ne hissettin diyor. Şirk nerede bu buluyormuş? İmana zulüm bulaştırma neredeymiş? Kalpte. Ammar ne diyor? Hayır ey Allah'ın Resulü diyor. Hiçbir şey değişmedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ammar omuzlarına kadar iman yüktü diyor. Ve ölümle burun buruna kaldığında bu sözü söylemede bir sakınca yok diyor. Bakın bu da istisnai bir hal Musa kardeş. Bunu yakaladı, yakalayabildiniz mi? İkrah gibi bir olayda ölümü değil de İkrarı seçebilirsiniz. Bakın bu şirk değil. Ama bunu siz biliyorsunuz. Ve Rabbiniz biliyor. Rabbinizi aldatamazsınız. Niyetiniz halis olacak. Allah korkunuz daim olacak. Ama orada çünkü Müslümanın canı her zaman önemlidir Allah'ın dinde. Bak Allah sana bu ruhsatı vermiş. Allah böyle bir durumla bizleri imtihan etmesin. Gerçekten zor bir durum. Hem anası hem babası gözünün önünde şehit oluyorlar. Birisi kaka, birisi devenin birine devesinde öbür deveye de öbür aya ve ikiye ayrılma olayı var. Sümeyye'nin. Allah kendilerinden razı olsun. Buna rağmen ona rağmen dinlerinden dönmediler. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla iman edenlerden eylesin kardeşlerim. Çocuğun adını Sümeyye anlar da onların işlediği amelleri unutanlardan eylemesin. Bunlar basit mesele değil. Yani korku korku fıtrattan itibaren ele almak gerekiyor. Ama fıtri korkuların da hakikaten tevhidde çok önemi var. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin diyor korkak olur Evet diyor. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve kardeş. Cemre olur mu? diyorsun. Evet diyor yalan söyler mi diyor asla diyor demek ki mümin korkak da olabiliyormuş kardeşlerim bunu da yakaladınız mı yakaladınız mı burayı? yani mümin korkak da olabiliyor cimri de olabiliyor ama bakın bu korkak korkaklık Allah korkusunu bir başka şeye denk getirmeyecek olabilir. Bir insan yanlış kalmaktan korkabilir. Öndüz e, ev, evde dolaştığı halde gece aynı evde karanlıkta mutfağa bile gidemeyebilir. Bunlar şirt değil. Bunlar hep fıtratta ana ve babanın ebeveynin o çocuğu yetiştirirken takınmış olduğu sakarlıkların büyüdüğünde o çocuğu önündeki tesiridir. Anlatabildim mi? Yat şu geliyor. Yat bu geliyor. Sakın kafanı kaldırma. Sakın dışarıya çıkma. Çocuk küçüklükten Allah'tan gayrı her şeylerle korkutulmaya başlıyor. Karanlık bastı mı çocuk dışarıya dahi çıkamıyor. Hatta birçok çocuk ta büyük yaşlarına kadar altına ıslatma meseleleri neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Tuvalete gitmeye korktuğundan. inanın tuvalete gitmiyor o çocuk korkar ve o başka bir şeyden korkutulmuştur direkt altına ıslar bu da korkunun bir tesiridir hep fıtrattaki fıtrattaki yanlışlıklar ta tevhide kadar yansıyor onun için aleyhissalatü vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine dua diyor senin bir fıtrat üzerine olan insan Gerçekten iman üzerine güzel bina ediyor. Onun üzerinde de tevhidin tadına doyum olmuyor. Fıtratla öbürünü karıştırmayalım inşallah. Hakikaten çok önemli. Hakikaten önemli. Ama korkunun da imanla günahla çok alakası var kardeşlerim. Kur'an'da korku o kadar geniş yelpaze ile ele alınır ki tevhid üzerinde hakikaten çok çok üzerinde durup anlatılması gerekiyor. Düşünün şimdi Talut'tan Calut kıssasını anlatan artık dilimizde tüy bitti. Okudunuz değil mi Bakara'da? O ana kadar emirlere itaat eden az topluluk koca koca topluluğu yer. Değil mi? Neden? Çünkü Fitneler hasır çubuğu gibi diyor kalbe arz edilir. Hangi kalp içerse siyah nokta. Hangi kalp reddederse beyaz nokta konuyor. Beyazlar birleşince kalp cilalı oluyor. Yer ve gök durduğu fitne zarar vermiyor. Ama noktalar durduğu itaat azalıyor. Bu sefer kalp yavaş yavaş ölüyor. Allah korkusu gidiyor. Başka korkular giriyor. Aç kalırım. Açıkta kalırım. Kadınsız kalırım. Çocuksuz kalırım. Şusuz kalırım. Busuz kalırım. En sonunda cennetsiz kalıyor. Yani her şeyin başı korku. Allah korkusu arttıkça tevhid güzelleşiyor. Allah korkusu azaldıkça günahlar fazlalaşıyor ve ahiret unutuluyor Allah bize yani her türlüsünü zaten tiksini ve imanın şüphelerini yapar ki fıskın isyanın her türünden de bizleri tiksindirsin uzak kılsın kardeş öyle olmazsak zaten bizde imanın eseri kalmaz önemli olan emir ve nehiileri öğrenip onun gereğini amel etmemiz gerekiyor ki korkumuz artsın Ha. Bunun tecellisi ne? Ki zaten Nur 55'te de geldiği gibi eğer siz diyor iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür. Yer yüzünü sizin için emin kılar diyor. Okudunuz mu bu ayetleri? Demek ki iman ve salih amel bizim korkumuzu ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Yani kafirlere karşı, aç kalmaya karşı, şuna buna karşı. Peki, Vahen hadisini okudunuz mu? Sevban hadisini. Şu o gün diyor, yemek tabağına saldırdığı gibi diyor. Bir gün diyor, kafirler de size böyle saldıracak diyor. Sahabideki yiğitliğe bakın. O gün diyor, onlar çok olacak da. Bizi diyor az görüp ondan mı saldıracaklar diyor. Aksine diyor, siz daha çok olacaksınız diyor. O kadar çok olacaksınız ki diyor, ama sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olacaksınız. Bakın şu diye dikkat edin, korku dediğiniz için getiriyorum bunu. Allah sizin kafirlerin kalbindeki korkusunu götürecek, Görüyor musun? Sorulduğunda Dünyayı Sevmek Ölümden Hoşlanmamak diyorum. Demek ki Allah korkusunun zayıflamasına Sebep bazı etkenler de var Kardeşlerim Bu şirk değil ama Bakın Bu noktayı güzel yakalayın bu şirk değil ama bizde izzet ve şeref bırakmıyoruz ölümden hoşlanmama izzetin şerefin gitmesine sebep oluyor onun için buralarda güzel yakalamak gerekiyor Allah bunları hakkıyla yakalayanlardan eylesin buraları yakaladıkların hakikaten kalmıyor azakanaat Allah'ın verdiğine razı olup dikmeme her şeyi hallediyor. Ben bu konuda kardeşlerimin hepsine özellikle zühd baplarını veya hakikaten zühdla tercüme edilen kitapların hasreten okumasını tavsiye ediyorum. Aleykümselam ve ve Amin ya Rabb. Zühd dediğimiz, rekaik dediğimiz Halbin incelen inceliği dediğimiz bablar ne ile alakalı bilir misiniz özür. Hakikaten öyle kardeşlerim. Hakikaten öyle. Oyun cihat bablarını sahabenin her tarafı kesilmiş, biçilmiş yanına su getiren bir arkadaşı başkasının sesini dolu geçirmiyor. Öbürünü kendi nefsine tercih ediyor öbürünü kendi nefsine tercih ediyor ve hiçbirine de soruyor. bunlar basit mesele değil hep Allah korkusunun Allah için sevmenin Allah için paylaşmanın hepsi eserleri Rabbim her halükarda kendinden korkanlardan eylesin her halükarda kendini ıslah eden anladığı bir şeyi anladığı bir şeyi karşıdaki anlamadı diye başına kakanlardan eyleme gün olur kardeşlerim o da anlar öyle insanlar vardır ki hakikaten çok cahildir hakikaten çok tutucudur anlayan birisini kastediyorum inanan birisini karşıdaki senin safın. düşün şimdi şu odaya inanan da geliyor küfreden de İnandığını iddia eden de geliyor. bidat ehli de geliyor. Veya inandığımızı zannettiğimiz kendimiz de geliyor. Bir meseleyi gerçekten hakikaten anlamışsak buradan da birisi geldi anlamamışsa sen niye anlamadın deyip odunu korkmak mı gerekir? Yoksa müşterek noktaları tespit edip sabredip onu rakip almadan çizmadan zedelenmeden veyahut onun çalışına kendim ona bir şeyleri anlatmak mı gerekir? Hangisi? İman ettiğimizi diyoruz anlara atız ya vallahi öyle meselelere dalmışız ki tutmuşuz kendi izzetimizi korumaktan al. bana şunu bana bunu yap dedi o şia o şu o bu vallahi müslüman hakikaten unuttuk yani aleyküm selamu rahmetullahi berekat Allah nasıl Rabbim hatırlat diyor o mümin Allah anlayanlardan tutan eylesin bizlere hoşgörü sabit et tevekkül, bu kül etmeye nasip etsin. Bütün ilim başlarım. Allah, ilim ve Allah yolunda şehadeti içen sammukulların arasında hepimiz. Allah'tan gereği gibi korkan bir iman. Allah'tan gereği gibi korktuğumuzda zaten gider. Onun için önce onu kazanalım. Ama kazanmak için de insanlıktan yani fıtrattan itibaren kendimizi kontrol etmediğimiz zaman imanda birçok ve tevhiddeki korkuyu yakalamamız mümkün değil. Allah günahın her türlüsünden bizleri uzak tutsun. Bizi bir an olsun bir an olsun Rabbim nefsimize bırakmasın. Çünkü nefis her zaman insan ve ona da bir kaptırdığını Allah diktirse bir geldi mi ayak kayar gider Rabbim dininde bizleri sabit kılsın kendinde bir kan ona az da olsa ibadetinde sam olanlardan diyeceğim diyebileceğim bunlar Bize merhamet etsin ve kendisinden merhamet dileyen acımasını isteyen tüm mümin kardeşlerimize de Rabbim merhamet etsin, acısın, dua icabet etsin. Ben müsaade istiyorum. Elham ve rahmetullahi ve